Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, dün size bildirdiğim gibi programın sonunda bütün Kasım ayında Rusya'da ortalamanın üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle tarımsal ürünlerin büyük zararlar görebileceği konusuydu. Rusya, Ukrayna ve Kazakistan normalde dünya buğdayının %10'unu üretiyor. Ancak tahıl hasadında kuraklık sonrasında %27'lik bir düşüş bekleniyor bu yıl. Rusya'nın güneyi, Urallar, Sibirya ve Volga dahil olmak üzere tüm önemli tahıl bölgelerinde Kasım ayında normalin üzerinde sıcaklıklar olacağı uyarısını yapan Rusya Devlet Hidrometeoroloji Ajansı bu bölgelerde yağış sıkıntısının yaşanacağını tahmin ediyordu. Öte yandan Rus hükümeti de iç piyasada yükselen tahıl fiyatlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Dünyanın 3 numaralı buğday ihracatçısı olan Rusya 2013'te 16 bin hektarlık alanda ekim planlıyor. Bakalım bu yıl Türkiye'nin buğday hasadı nasıl gidecek? Biz şanslıyız çünkü hala yerel buğday tohumu çeşitliliğimiz yüksek. Dolayısıyla kuraklığa ve fazla yağışlara daha dayanıklı buğday türleri var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vatandaşla birebir iletişim kurabilmek ve sorunlarının kaynağına acil müdahalede bulunmak için hazırladığı ALO 181 Çevre ve Şehircilik Hattı çok yakında faaliyete geçecek. Çağrı merkezinde 75 kişi istihdam edilecek, gelen başvurular kayıt altına alınarak bilgiler ilgili birimlere aktarılacak. Vatandaşlar çevre sorunları, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik, çevresel etki değerlendirme ve tabiat varlıkları ile ilgili tüm merak ettikleri sorularını ALO 181 hattından 24 saat kesintisiz öğrenebilecek. Bakanlık Türkiye'nin 81 ilden gelen şikayetleri il müdürlüğü ile irtibata geçerek anında müdahalede bulunacak ve denetimler sıklaştırılacak. 181 hattıyla riskli yapı, riskli alan ve rezerv alan gibi 63006 sayılı kanunla ilgili konular hakkında da bilgi edinilebilecek. Evet, bu güzel bir gelişme. Öte yandan uluslararası denetim firması Price Waterhouse Coopers yayınladığı rapora göre dünya genelinde iş çevreleri küresel iklim değişikliği sonucu ortaya çıkacak olan kayıplara hazırlıklı değil. Raporda 2010 yılı itibarıyla 6 derece yükselmesi şimdi öngörülen hava sıcaklığının dünya üzerindeki yaşamın sonunu getirebileceğini belirtiyor. Düşük karbon ekonomisi endeksi raporunun sonuçlarına göre dünya genelinde şirketler iklim değişikliğine karşı hazırlıksız. Üstelik küresel ısınmanın en kötü etkilerinin önlenmesi için gereken yıl %5.1'lik karbon emisyonu düşüşüne ulaşılmış da değil. Rapor, dünyanın başlıca ekonomilerinde yaşanan karbon emisyonlarındaki azalmanın ve İngiltere, Fransa ve Almanya'nın sera gazı salımını azaltması konusundaki çabalarının Çin, Brezilya, Hindistan, Rusya, Meksika, Endonezya ve Türkiye'den oluşan E7 ekonomilerinden ötürü ortaya çıkan büyük artışlar tarafından bastırıldığını belirtiyor. Yani bir adım ileri, iki adım geriye gidiyoruz. Kopenhag iklim görüşmeleri sırasında Birleşmiş Milletler Delegasyonu'nun başkanlığını yapan Ivo de Boer IPCC tarafından yapılan açıklamada 2013'ün sonu ya da 2014'ün başında yayınlanacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği raporunun şok etkisi yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu. De Boer yayınlanacak raporun hükümetleri iklim ve dünya hakkında yeni bir siyaset yaratmak zorunda bırakabileceğini belirtiyor. Umarım böyle olsun. De Boer, Kopenhag sırasında ellerinin arasından kayıp giden muhteşem fırsatın kendisinin yaşadığı en büyük hayal kırıklığı olduğunu belirttikten sonra Birleşmiş Milletler son raporu yayınlandıktan sonra politikacıların iklim değişikliği konusunda iki kez düşünmek zorunda kalacağını söylüyor. Umarım haklı çıksın. İngiltere'de Selafield nükleer santralinin radyoaktif atıklarının yetersiz binalarda depolandığının ortaya çıkması bir skandal olarak değerlendirildi. Bir bekçinin ortaya çıkardığı bu durumla ilgili Ulusal Denetim Ofisi 50 yıldır atıklar için uzun vadeli bir plan geliştirmede başarısız olunduğunu söyledi. Ortada zaten olayı yerel halk ve çevre için önemli bir risk oluşturan ulusal bir skandal olarak niteleyen Batı Kumbria ve Kuzey Göller Dostları adlı organizasyonun gönüllüsü Dr. Ruth Balok, hükümetin bu radyoaktif atıkla başa çıkmak için acil ihtiyaç tedbirlerini göz ardı ettiğini belirtti. Dr. Balok zaten var olan radyoaktif karmaşa ile baş edemeyen bir ülkede yeni bir nükleer reaktörün inşa edilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Nükleer Kore'den İngiltere'ye ve hatta ve hatta akkuyu nedeniyle yakında dünyaya tehlike saçmaya devam ediyor ve edecek. Ben de Buday ekibiyle birlikte Avrasya Maratonunda geleceğin tohumları için koşuyorum bu Pazar. Tohum bayrağını 11 Kasım Pazar günü yapılacak Avrasya Maratonunda Buday ekibi taşıyacak. Ekipte kimler yok ki? Buday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güneşin Oya Aydemir, gönüllü ve çalışanlardan Berkay Atik, Oya Ayman. Mehmet Gürmen, Gizem Altın Nens de var. Haydi, benim gibi siz de katılın. Derneğin tohum takas ağı projesi için koşacak olanlar, Geydoğulardan ve kısır tohumlardan uzak, tarımda kendisine yeten topraklarda, sağlıklı ve doğal atalık tohumların yeşerdiği bir dünya istiyor. Bu özleme katılmamak mümkün mü? Haydi, ya siz de koşun ve Buday Derneği'ne bir yolun. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.